Aud billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Beyan-ı beyan kısmını okuyoruz. Beş kısımdı. Birinci kısım beyanı takrir onu anlattık. İkinci kısım beyanı tefsir, onu da anlattı. Şimdi üçüncü kısma geldi. Yani beyanı takyir Demek ki bu beyan ne yapıyor? Takyir ediyor, değiştiriyor. Tebdil etmiyor. Yani gerideki hükmü ortadan kaldırıp yeni bir hüküm ortaya koymuyor. Gerideki hüküm aynen kalıyor. Sadece onu ne yapıyor bu? Değiştiriyor biraz. Bu önemli. Beyan-ı ile tebdil arasındaki fark da bu zaten. Beyan-ı Ve bu beyan-ı tag nedir? ''Tagyiru muceb-i sadri.'' ifade önemli. ''Tagyiru muceb-i sadri.'' sadır ''Ey sadri l kelam, kelamın evvelinin mucebini gerektirmiş olduğunu ne yapıyor?'' Değiştiriyor, takir ediyor. Şimdi bu ifadedeki sadır önemli. Niye söyledim? Birazdan zaten üzerine vurgu yapacak. Mesela misal olarak ilk misali taksisten sistem verecek, istisnadan verecek, şarttan verecek ve ne yani kısımları olarak gelecek bunlar. Entitalikun in de khatid dara. Şarttan misali verelim. Bir adam hanımına entitalikun, sen bozsun dese, böyle bitirmiyor sözü. Ne yapıyor? İndi onu da ekliyor. Şimdi beyanı tagyirin olduğu yerde, mutlaka kelam bütünüyle ele alınmalı. Kelamın bir kısmını ele alıp, ondan sonra diğer kısmını ele alma yok. Ondan dolayı bütünü bir kelam olarak düşündüğünden, ne diyor? Kelamın evveli diyor. sadr kelam tabiri onun için önemli. Birazdan o misallere gireceği için şimdi bir şey söylemiyorum. Ama sadr kelam tek bir kelam var elimizde. Ve bu kelamda ya tahsis var. kelam, tagyir dediğimiz beyanı tagyir neyle olacak? Ya tahsisle olacak, ya şartla olacak, ya istisna ile olacak, ya gaye ile olacak, ya sıfat ile olacak ya hal ile olacak veya da bedeli baz bedel ile olacak ilahili dolayısıyla bu gelenlerin hepsi geriyle beraber bu beyanı tahyir dediğimiz ile birlikte nedir tek bir kelamdır böyle düşüneceğiz onu mesela sıfattan bir misal vereyim ki anlayın onda da öyle devam edelim ekrim racülen alimen ekrim Alim olan adama ikram et Şimdi buradaki alimen sıfatı nedir? Beyanı tagyirdir Neyi değiştirdi? Kelamın evvelini değiştirdi Kelamın evveli ne? Kelam burada sadrul kelamı Bu bütünü bir kelamdır Sıfatı da içine alarak mulahaza ederek konuşuyoruz şu anda Yoksa beyanı tagyirden bahsedemeyiz ha. Tenakuz olur, çelişki olur o zaman bütününü sıfatı da içeriçine alarak ekrim raculen alimen dediğiniz zaman sıfatı da içine alarak düşündüğünüz zaman ne demektir bu alim olan adama ikram et demektir. Şimdi oradaki alimen kelimesi beyanı tagyirdir diyoruz. Neyi değiştirdi? Kelamın evvelini. Evveline ekrim raculen adama ikram et demekti. Racul nedir? Alim de olabilir. Gayri alim de olabilir, alim olmayan da olabilir. Dolayısıyla mutlaktı oracı. Alim olanı da olmayanı da hepsini ne yapıyor? Kapsıyor. Siz alimen diye sıfat getirdiğiniz zaman o bütünü kapsayan mutlak olanı ne yapıyorsunuz? Mukayyet hale getiriyorsunuz. Yani kayıtlıyorsunuz sadece alimlere, başkalarına değil. Alimen gelmeden önce alim olanı da olmayana da ikramı ifade ediyordu kelam, sadrul kelam. Alimenin gelmesiyle ne oldu? Sadece alim olan, bak tahyir yaptı. Tebdil yok ha. Tebdil neden yok? Eğer tebdil olacak olursa gerideki hükmü kaldıracaksınız, başka bir hüküm ortaya koyacaksınız. Halbuki burada geride ikram etme racüle ikram etme hükmü ortadan kalkmıyor. Yine racüle ikram var. Sadece o racülün kapsadığı bazı fertler ne yapıldı? Dışarı çıkarıldı ikramdan yani hükümden. Şimdi okuyalım. Taghir-u sadr-il kelam yani taghir <-u> mucebi sadr. Ey sadr-il kelam kelamın evvelinin gerektirdiğini değiştirmektir. Mucebini değiştirmek. Nasıl değiştiriyoruz? Bizhar-il <tahir> murad Kast edileni ortaya koymakla. Neden? Minzalika sadır? O kelamın evvelinden kast edileni ortaya koyarak ne yapıyorsunuz? Değiştiriyorsunuz. Kelamın evveli biraz önce verdiğimiz misalde Ekrim Racülen'den neydi? Mucebi neydi onun? Alim olsun olmasın hepsine ikramı içeriyordu. Ne yapıldı şimdi alimen diyerek değiştirdiniz. Tebdil etmediniz ha, tagyir ettiniz, değiştirdiniz. Hepsi değil şu kısmına, yani alim olan kısmına ikram et demek oldu. Zaten açıyor onu şimdi. Ve hakikatuhu, hu, beyanı tagyirin hakikati nedir? Beyanu ennel hukme, şunu beyandır ki, hüküm, mesela biraz önce verdiğimizmiş halde, ikram etmek hükümdür. O hüküm, râgetenâveli, mâzemâgetenâveli hu lafzuhu, râgetenâveli içermiyor. Neyi? Lafzuhu, kelamın evvelinin lafzının kapsadıklarının hepsini içermiyor. Onu beyan ediyorsunuz alimen ile. Ekrim racülen derken o lafız ekrim racülen orada bir ikram hükmü var. Kimi kapsıyordu? Lafzın ifade ettiği fertlerin hepsini kapsamıyor. Bazısı dışarıda kalıyor. Onu ifade edecek beyanı takdir Ve etti de. Çünkü ekrim raculen olarak kalsa olacaktı? Alim olanı da olmayanı da hepsi içerisinde olacaktı hükmün. Ama bir kısmını alimen ile cahileni çıkarmış oluyorsunuz. Dolayısıyla fevecebe en yetevakkafe. Bu durumda tevakkuf etmek, durmak gerekir. Şey, dayanır. Ne? Evvelül kelam ala ahirhi. Kelamın evveli sonuna dayanır. Bu ifade önemlidir. Kelamın evveli sonuna dayanır ifadesi önemlidir. Niye önemlidir? Siz beyanı tağyiri demek istiyor, anlamak istiyorsanız, kelamı bir bütün olarak alınız, yani sıfat ile beyanı tağyir yapıldıysa, o sıfatı da alınız, değerlendirmeyi öyle yapınız. Sıfatı almadan değerlendirme yapmayın, hüküm vermeyiniz. Onu da alarak, onu da mülahaza ederek, Değerlendirme yapınız. Çünkü kelamın evveli nereye tevakkıf ediyor, dayanıyor? Kelamın sonuna dayanıyor. Devam edelim. En yetevakkafe evvelül kelam alâ ahirihi, hatta yasîru el hatta evvel-akhir, hepsi toplamı oluyor, kelamen vahiden bir kelam oluyor. Niçin böyle oluyor? Lelâ yeldemet tenâkûf, Tenakul, kelamın evveliyle akili arasında çelişki meydana gelmesin diye. Eğer siz kelamın evvelini alırsanız, onu bir değerlendirirseniz ne yaparsınız? Biraz önceki misalde, Ekrim Raciulen, alim olsun olmasın, hepsine ikram olurdu. Alimen gelince, cahillere değil alimlere demek olurdu. Sonuyla evveli arasında ne olur o zaman? Çelişki olur. Dolayısıyla bütününü bir kelam olarak alacaksınız öyle tasavvur edeceksiniz öyle mülahaza edeceksiniz aksi takdirde çelişki olacaktır. Ne gibi bu beyanı takyir şimdi müşallerine geçiyor. Ke taksisi taksis gibi taksis ha beyanı takyir taksis beyanı takyirdir indena bize göre beyanı takyirdir. Yani taksis Hanefi usulcülerine göre beyanı takyirdir. Taksiçi biliyorsunuz dün de bahsettik beyanı takrirde ve taksis ağam bir lafsın taksis edilmesi. Beyanı takdirde başka cihetten bahsetmiştik. İhtimali taksis ihtimalini ortadan kaldırma olursa beyanı takrir olur demiştik. Ama bugünkü ders de öyle değil. Bu taksis nedir? Bizzat var olandır. Beyan o taksisle yapılıyor zaten. Dolayısıyla bu ne olur? Beyanı takhir olur. Beyan-ı hakikatını açıklarken biraz önce ne demişti? Kelamın evvelinin, lafzının içermiş olduğu fertlerden bir kısmını çıkarmak. Öyle demişti değil mi? Taksis zaten o işe yaramıyor mu? Taksise misal vermeyecek çünkü misali çok fazla. Onun için vermeyecek. ha? am lafızların taksis edilmesi. Bu nedir? Bu beyanı takyirdir. Onu bildiriyor bize. Kime göre? Hanefilere göre. Şafilere göre beyanı tefsirdir. Takyir değildir. Bu farklılık, yani Hanefi usulcülerle Şafii usulcüler arasındaki bu farklılık nereden kaynaklanıyor? Ta Am bahçini okurken, Am'ın hükmü konusunda Hanefilerle Şafii'ler farklı düşünüyorlar. Hanefiler diyorlar ki, Am meddülünü kat'an ifade eder. Şafii'ler diyorlar ki, şunu söylerek bunu söylüyor Şafii'ler. Ne diyorlar önce? Ma'min, amin. Va vakat hussa minhul ba'du. Hiçbir am yoktur ki ondan bir kısmı taksis edilmesin. Şafiler böyle düşünüyorlar. E böyle düşününce taksis edilmiş olarak amı düşününce illa taksis vardır diye düşününce Şafiler diyorlar ki am metdülünü zannen ifade eder. Yani zanni hüküm ortaya koyar. Kat'i hüküm ortaya koymaz. Ama Hanefiler kat'i hüküm ortaya koyar diyorlar. Dolayısıyla kat'i hüküm ortaya koyunca, siz taksis yapınca, ilk taksis bu ha. ham ilk taksis, Hanefilere göre nedir? Beyanı ı tagyirdir. Ondan sonra gelecek olan taksisler, şafiilerin söylediği gibi beyanı tefsir olur. Neden? Çünkü ham kat'i iken taksis yediği zaman ne olur? Zanni olur. Zanni olunca en az iki ve daha fazla şeyi ihtimal eder. Dolayısıyla ondan sonra gelen o ihtimallerden murat hangisidir onu açıklar. Onun adı da beyanı tefsir olur zaten. Zaten şafiiler âm-ı zannen ifade eder, kapan ifade etmez dedikleri için ne diyorlar? âm taksis beyanı takhir değil, beyanı tefsirdir diyor. Zanni olunca ne demek oluyor şafilere göre? Tahtındaki bütün fertler da olabilir, bir kısmı da murat olabilir. Bak iki ihtimal koydu. İki ihtimal olduktan sonra gelecek olan beyan ne olabilir? Tefsir olabilir. Onlardan hangisinin murat olduğunu açıklayıcı olur. Tahir olmaz. Biz Ahmet kap kap'an ifade eder deyince... Am lafız tahtındaki her bir fert hakkında hüküm sabit olur demiş demiş oluyoruz. Böyle olunca taksis edilince ne olur? O fertlerden çıkarma yapıyorsun. Bunun adı tahyir zaten. Oldu mu? Fark oradan kaynaklanıyor. Diyecek eee vakasaba fi bahsil am diyecek. Geçen bu anlattığımdı am bahçinde. Ve tefsirun inde şafi'i imam şafi'ye göre tahsis nedir? beyan tefsirdir. Rahimehullah. Ve kad fi bahçil am. Am bahçinde bu geçmişti. Biraz önce anlattığım oydu zaten. Ve istisna istisnai. Beyan-ı tagyir. istisnadır. Fe innehu beyan-ı tagyirin. istisna beyan-ı tagyirdir. kavmi Veya atni. Daha rahat anlayın diye söyleyeyim bunu. Atni mi'eten İlla vahideten diye Bir müstesna yüz ver. İstisnalı kelam ne demektir? İstisnadan sonra kalanı konuşmak demektir. İptidayen onu konuşmak demektir. İstisna edilen ne oluyor? Onun hakkında hüküm yok. Ne nefi ne ispat onun hakkında hüküm yok. Şimdi <gülüyor> atini mieten illa vahideten demek ne demektir? Bana 99 ver demektir. اَتَّكَلُّمْ بَعْدَ istisna İstisnai kelam bu demektir. Yani istisnadan sonra kalan ne ise onu konuşmaktır. İptidayla onu konuşmaktır. İstisna edilen, illa harfinden sonra gelen o müstesna, onun hakkında konuşulmuyor. Onun hakkında hüküm verilmiyor. Ne ispat bakımından, ne de nefi bakımından. Ondan mahis yapılmıyor. Bunu niye söylüyorum? Beyanı tebdil değildir istisna. Beyanı takyirdir. Onu anlatmak için söylüyorum. Nedir bu? Beyanı takyirdir, tebdil değildir onu vurgulamak istiyorum. Çünkü istisnaya bazıları şöyle bakabilirler. Nitekim böyle bir itiraz olacak biraz sonra. Neden o da beyanı tebdil değil? Mesela seraksi, debbusi şart için ne diyecek? Beyanı tebdil diyecek. Biz ona beyanı takyir diyoruz. Orada o itiraz gelecek, onu göreceğiz. Yani... Bu kelamın... Mesela canil kavm illa zeyden derken... Kelamın evveli nereşidir? Canil kavmu... Sadrül kelam... Orasıdır... Biz beyanı takyir nedir diyoruz? Biz haril murad min sadril kelam... Kelamın evvelinden kast edilenin ne olduğunu ortaya koymakla takyir yapıyoruz. Canil kavmu diye kalsa idi ne olacaktı? Kavmin tamamı gelmiş olacaktı. İlla zeyden dediğiniz zaman... Kelamın evvelinden muradın ne olduğunu ortaya koydunuz... Zeyd dışında kalanların hepsi geldi demek oldu. Zeyd ne oldu? Gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir. Onun hakkında bu kelamda bir hüküm yok. İstisyanın şeyi o, Nahiv'de anlatılan şekli de o. Onun hakkında bu kelamda ne yok? Bir hüküm yok, gelmedi diyemezsiniz ha. Zeyd dışında herkes geldi Zeyd. Haberim yok, gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir demektir. Dolayısıyla illa zeyden ile yapılan istisnada nasıl bir beyan yapıldı? Beyanı takhir yapıldı. Teptil değil, teptil olsaydı kelamın evvelini ne yapmak gerekiyordu? Ortadan kaldırmak gerekiyordu. Halbuki hüküm burada neye veriliyor? Kelamın evveline veriliyor. Onun için burada teptil söz konusu değildir. Takhirdir bu. Belirtiltiğinde, onu beyanı takdirin, bir ittifakın, benimle ve benim şafiiyeti, hanefilerle şafiler arasında ittifakla böyledir. Fakat muhakkiki, onun minhum, şafilerden muhakkak olanlar, ala el istisna takdirin, istisna takdirdir diyorlar, beyanı takdirdir diyorlar. ve Reshat, bir de şart. Bu da nedir? Bu da beyanı takdirdir. Nedir mesela? Biraz önce şöyle demiştik onu. Entetali konu, in de halid dara. Bu beyanı takyirdir biz diyoruz. Tebdil değildir. Bakınız Saraksi ve Debbusi ne diyecek? Tebdildir diyecek. Hayır tebdil değil. Nedir bu? Beyanı takyirdir. Hangisi? İndi hal tiddara. Tabii hal ki buradaki enti talikunu olarak ele almayacağız ha. Bunu başta söylemiştim. Neyle? Şart ile beraber alacağız. Sadrul kelam diyor. Ente talikun indikalet idarada satrul kelam Peki kelamı şöyle kursak indikalet idara fe ente talikun hiç fark etmez. Aynıdır. Satrul kelam gene nedir burada? Hükmen ente talikundur. Oldu mu? Öbürü de şart şarttır yani malumunuz. Cezadır asıl olan. Onun için satrul kelam deyince kelamı böyle kursak olmaz burada beyanı tagyir diye düşünmeyin. Ama biz gene de maruf olandan gidelim. Enti talikun inde haltid Şimdi bu beyanı takyirdir diyoruz. Beyanı takyirdir diyoruz. Ne var burada? Enti talikun şimdi onu bir değerlendirelim. Sen boşsun diyor adam hanımına. Bu lafın zahiri neyi ifade eder? Ne de sarihtir bu? Talakta sarihtir. Yani tencizi ifade eder. Tenciz ne demek? Fil hal talakın vakı olmaz. O anda talakın vakı olmasını ifade eder. Tebdil midir, tahyir midir? Biz tahyirdir diyoruz. Değiştiriyor. Ne yapıyor? Tenciz idi. Derhal talakın vakı olması gerekiyordu. Onu ne yaptı? Şarta bağladı. Yani şartın vukuuna bağladı. Neyi? Talakın vakı olmasını ifadeye dikkat ediniz. Bu sözde talak kadın eve girdi. Talakın vakı olması bu sözün Hangi kısmıyla oluyor? Enti talikunla oluyor. Ha demek ki enti talikun burada hükmü kaldırılan değildir. Tebdil olabilmesi için ne gerekiyordu? Hükmü kaldırılan olması gerekiyordu. Onun için takyirdir. Yani şart tahakkuk ettiğinde talak yine neyle vakı olacak? Enti talikun ile vakı olacak. Kelamın evveliyle vakı olacak. Onun için beyanı takyirdir. Okuyalım onu. Fe beyanı takyirin şart beyanı takyirdir illa عنده شمس الا ائمه ona göre hariç daha ve ابي زيد de ona göre hariç bel huwa indahuma bu beyanı tağrir yani şart onlara göre nedir tebdilun beyanı tebdildir onlara göre onlar zaten beyanı tebdil ile neçh arasını ayırmışlardır halbuki bizim beyanı tebdil dediğimiz zaten neçh'tir ama onlar ayırıyor bunu beyanı tebdildir diyorlar Hadi, hani bir de diğer usulcülerin dediği nesih var ya o zaten beyan değil ki bize göre diyorlar şart beyanı tebdildir seraksi ve debuciye göre hani diğer usulcülerin söylemiş olduğu nesih onu zaten ben beyan kabul etmiyorum diyor bu ikisi beyan değildir o dolayısıyla beyanın kısımlarından değil burada konuşulmasına gerek yok gerekçesini de söyleyecek Geride de bir defa söylemişti bir daha söyleyecek. Ranat <gülüyor> kulli yeç mehal Kavmin yani kendilerinden başka usul Hanefi usulcilerin beyanı tebdil diye adlandırdıkları ne çık? Leys bir <gülüyor> beyanin saraksi ve Tebbushi'ye göre beyan değildir zaten. Tamam? Rezalike. Zalike yani kimin şartı beyane tebdilin. Unda saraksi ve Tebbushi bu ikisine göre şartın beyanı tebdil olması Niyedir? Lenne şartta. Çünkü şart diyorlar, yübet dilu tebdil eder. Tebdil bir şey kaldırıp yerine başka bir şey koymak. Tağyir gibi değil ha. Tağyir var olandan bir durumu bazı durumları de değiştirmek. Ne demek? Var olanda değişikliğe gitmek. Bütününü ortadan kaldırmak değil. Yübetül kelame şart kelamı değiştirir, tebdil eder. Değiştirir ifadesini kullanmayayım, tağyir odur çünkü min in'ikâdihi hasıl olmaktan ne demek hasıl olmak? hükmünü ifade etmekten kelamı tebdil etmektir. hükmünü neden kelam ifade ediyor? in'ikat o demek. hasıl olmak. yani hükmünü ifade etmek. niçin hükmünü bu kelam ifade ediyor? lil icabi fil hal. o anda hükmü gerekli kıldığından dolayı mesela ence talikun nedir? Hükmünü o anda gerekli kılmıyor mu? Ondan dolayı in'ikat var burada. Yani o hükmün hasıl olması var. Kelamdaki hükmün hasıl olması var. İşte o kelamda hükmün hasıl olmasını değiştiriyor. Kelamda hükmün hasıl olması in'ikat niçin? لِيْجَابِ فِي الْحَالِ O anda hükmü gerekli kıldığından dolayı kelam. Hakikaten kılıyor mu? Evet. اَنْتَ Hükmü gerekli kılmıyor mu? Kılıyor. Filhal, evet, filhal. O anda boş olur yani kadın. Eğer ona şartı eklemeyecek olsa. İşte onu değiştiriyor. Değiştirme ifade için kullanmak istemiyorum. Tahir için kullanıyoruz onu. Onu ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Tebdil o demektir. Nereye tebdil ediyor? İle taliqi. Bak tencizi ortadan kaldırdı. Yerine taliqi koydu. Budur bunun manası. Ha, bizim musulcilerin yorumuna göre... Şeraksi belki başka bir mana kastetmeye gidiyor ama o başka mana bizim dediğimiz beyanı taghir manası olur. Ey ila ak akde inde vucudu şartı şart bulunduğunda hükmün ne olması? Hasıl olmasına tebdil ediyor. İşte bizim buna verdiğimiz cevap budur. Yani biz diyoruz ki tebdil bir şeyi ortadan kaldırıp yerine bir şey koy, başka bir şey koymaktır. Halbuki burada bir şeyi ortadan kaldırıp yerine başka bir şey koymuyorsunuz. Var olan ve talak kendisiyle vakı olan enti talikun indekhal tiddarı de enti talikundur. Şart vakı olduğunda da talak onunla vakı oluyor. Dolayısıyla onun hükmünün ortadan kaldırılması diye bir şey yoktur. Dolayısıyla burada tebdilden bahit yapılamaz diyoruz. Ve lâ hukme bu mukadder bir suale cevaptır. Mukadder sual nedir? Sizin kitabın kenarında da var bu büyük kitapların kenarında. Kernâ hukil. لَمَ لَمْ يُجْعَلْ الْاِشْتِسْنَاُ بَيَانَ تَبْلِيلٍ اَيْضًا مَا اَنَّ الْجُمْهُرْ قَالُوا اِنَّهَا بَيَانُوا تَغْيِيرٌ diyorlar. O zaman farkını beyan et. Bunu şimdi Seraksi, hala Seraksi'nin görüşü devam ediyor. Sanki Seraksi ve Debbusi'ye böyle bir soru soruluyor da o soruya ne yapıyor? Cevap veriyorlar. Nasıl bir soru soruluyor onlara? Madem ki sen diyorlar, Seraksi, Debbusi siz ikiniz, madem ki şartı beyanı tebdil yaptınız, İstisnayı da beyanı tebdil yapın. Ondan ne farkı var ki? Farkını ortaya koyuyor şimdi. Kim? Seraksi ile de bu işe hayır diyorlar. İstisna beyanı takyirdir. Biz de aynısını söylüyoruz. Beyanı tebdil değildir. Neden? Aslında biraz önce onun sebebini söyledim ben. Ne dedik? Dedik ki canil kavm illa zeyden derken burada hüküm kelamın evvelindedir. İlla zeyden orada takyir yapmıştır biz diyoruz. Onu aynısını Serakside de bu de söylüyor. Takyir yapmıştır. Müstesna hakkında herhangi bir hüküm verildi mi burada? Ne ispat ne nefi açısından bir hüküm verilmedi. Verilmediği için diyor. O beyanı takyir olarak kalır. Halbuki şartta öyle değil diyor. Nasıl peki şartta ente talikun inde halti dara dediğiniz zaman o sonradan diyorsunuz ki beya, yani seraksi ve debbusi'ye göre beyanı tebdili ortaya koyarken o ne diyor? Şart vakı olduğunda talak vakı olacak diyor. Onun için tesiri var. Halbuki illa zeydenin neşi yok ne nerfi, ne ıspat bakımından hükümle hiçbir alakası yoktur. Onun için diyor ki lil حُكْمَ fi فِي قَدْرِ müstesna <الْمُشْتَسْنَى> müstesnanın Miktarı konusunda kelamda hiçbir hüküm yok. Bu kelam istisnai kelamın bir hiçbir hükmü yok. Asla ne nefi olarak ne ispat olarak müstesna'nın miktarı konusunda müstesna bir konusunda bir hüküm yok aslında. Miktar önemli değil. Şu halde fele tebdile fihi istisnada tebdil söz konusu değil. Bel beyanu ennahu lem bu istisnada ne var? Müstesna kastedilmemiştir onu beyan etmek diyor bu. Yoksa müstesnaya dair geldi gelmedi hiçbir hüküm verilmiyor. Bi hilafin Bu nereye bağlı? Ta yukarıda Saraksî'nin ve Debbûsî'nin beyanı tebdil demesi şarta niye idi? Li enne şarta yubeddilu demiştik, değil mi? Yubeddilu diye geliyorduk. Oraya bağlı bu. Bi hilafin neshi. Nesih tebdil aykırıdır diyor. Bu tebdil değil, hükmü kaldırmaktır. Mübarek tebdille Nesih arasına fark koydu. Halbuki biz, biz tebdili ne olarak anlıyoruz? Zaten bizim Taksim'de Nesih yoktu, ne vardı? Beyanı tebdil diyorduk Nesih yerine. İkisini aynı şey yapıyoruz. Ama Seraksi ve Debbuş öyle yapmıyor. O diyor ki Nesih hükmü kaldırmaktır. Tepdil ise hükmü kaldırmak değildir. Onu dese zaten sorun çıkacaktır. Onu deşe sorun çıkacaktır. Bicelâfin neske feyna hurafun lil hükmü ortadan kaldırmaktır. La izharun <gülüyor> lil hükmil hadiseti hadisenin hükmünü ortaya koymak yani beyan değildir diyor. Hulna <gülüyor> biz cevap veriyoruz serâksî ve debûşiye. <gülüyor> şart fihi yani, kelamda şart takyirun takyirdir. Yani enta talikun inde nedir? Takyirdir. Tebliğ değildir. Hangi bakımdan tagyir? Min dalikel Bu bakımdan tagyirdir. Bu bakımdan derken hani diyordu ya o da zaten aynı ifadeyi kullanmıyor muydu? Hani icap ifadesinin icabi fil hal ifadesi var ya. O cihetten tagyirdir zaten. Başka bir cihet yok burada zaten. Burada ne vardı? Burada ente talikun neyi gerektiriyordu? Hüküm inikad etmişti. Yani talak vakı olmuştu. Niye vakı olmuştu? li'icabi fil hal çünkü ente talikun fil hal talakı gerektiriyor hükmü ortaya koyuyor yani talakı ortaya koyuyor ondan dolayı ama indi hal hakiddara ne yaptı onu takyir etti nereye çevirdi onu onu şarta çevirdi yani kadının eve girmesine çevirdi talik yaptı min dal kelvecih o demek ve izharun murad manayı ortaya koymaktır ente talikundan ve icabun inde wujudihi şart bulunduğunda Hükmü mü gerekli kılmaktır şart bulunduma hakikaten talakta vakı olacaktır. Şu halde fekane beyane tagyirin fekane şartı beyanı tagyirin beyanı tagyirdir. Kelih ditna istisna gibi renkane beyne homa farkun bi tarikin ahar istisna ile şart arasında başka yönden fark bulunsa da beyan noktasında ikisi de beyanı tagyirdir. Farklı değillerdir diyoruz. Kem da, Bu da gelecek inşallah. Ve men nesxu gelince Neciphertext beyandır. Her ne kadar seraksi ile de bu kabul etmeşe de beyandır. Niye beyandır onu söylüyorum. Reynehu ve Evet nesih her ne kadar tagyir olmasa da tebdildir bize göre. Tagyir olmasa da bel rafan ve iftalen. Raf hükmü kaldırma ve iftalen hükmü iptal etmedir dinesi. Ama binlişfetiyle ne bücenin de böyledir nesih. Nesih nedir? Önceki hükmü kaldırmadır, iptal etmektir. Kime göre? Bize göre. Peki Mevla Teala'ya göre? Mevla Teala evvelki ayetle ortaya koymuş olduğum hüküm şu müddete kadar devam ediyor. Nesihle onu ortaya koyuyor bize. Bu nedir bu? Beyandır. O zaman Nesih de beyandır ve beyanın kısımlarındandır. Biz ona beyanı tebdil diyoruz yani Nesih demektir o. Lakin o, Allah Teala beyanın nihayeti muddeti hükm hükmü, yani hükmün müddetinin sona erdiğini mevla açısından net baktığımız zaman ne görüyoruz? Mevlata alabice diyor ki bu hüküm şu süreye kadar da bitti. Peki, fesümüye beyan etbdiilim lil ciheteini. Dolayısıyla netiş adlandırıldı. Ne diye? Beyan etbdiilim. Buna beyan etbdiildendi. Niçün? Lil ciheteini, iki cihetten iki cihat. Beyan ve tebdil oldu mu? Beyan bir cihettir, tebdil bir cihettir. Beyan bir cihettir niye? Çünkü hükmün müddetini Allah katında hükmün müddetinin sona erdiğini bildiriyor. Onun için beyan var burada. Tebdil var kime göre? Bize göre. Bir hüküm ne yapıldı ortadan kaldırıldı? Bize göre de tebdildir. Ve sıfeti, sıfat da nedir? Beyanı takyirdir. Buna bir misal vermiştim. Tabii bu sıfat hangi sıfat olacak? Biraz sonra hali de sıfata katacak. Bunlar sıfatı müekkide olmayacak. Hal, hali müekkide olmayacak. Niye? Müekkit olursa beyanı takrir olur. Nitekim biz geride beyanı takrire misali ayetten verirken... Neydi misali? Sıfattı sıfat. Bismillah. وَلَا تَعِرٍ يَطَيْرُ بِجَنَاهَيْهِ <tahir> Ta'ir kelimesinden sonra gelen... Neydi? Ta'ir kelimesinin sıfatıydı. Öyle değil mi? Ama o sıfat nedir? Sıfatı müekkidedir. Dolayısıyla o beyanı takrir olur. Müekkid olmayan sıfat. İşte bu vereceğim misal odur. Nahu. Ekrim beni temim et tuvvale. Temim oğullarından uzun boylu olanlara ikram et. Ne çıktı şimdi et tuvval ile? Kısalar çıktı değil mi? Kısa boylular çıktı. Onu değişti. Yani... Ek, ekrim beni temim iken neydi? uzun kısa hep ikram et demekti. Atıvale et deyince kısaları çıkarmış oldu, takdir yaptı. Reyhru <gülüyor> gel kısalar çıkar. Ve hal mülhakum miha hal nedir? Sifatı mülhaktir. O da beyanı takdirdir. Ama ekide olmazsa olursa dediğim gibi o da beyanı takrir olur. Ve gayeti gayede beyanı takdirdir. Nhu <gülüyor> ekrimhum ila enged hulu nereye gireceklerse şehire eve neyse eve girinceye kadar onlara ikram et eve girenler onlar ikramın dışında kalıyorlar çıkıyorlar aslında eklim hom neyi ifade ediyordu Hom kime gidiyorsa zamirin merci'i kim ise onların hepsine ikramı alıyordu eve girsinler girmeşinler ama e, gaye gelince orada ne oldu yani ila gelince ilahiyed hulu girmeleri vaktine kadar onlara ikram et sonra ikram etme girenlere de ikram etmeyen yani demek oluyor değil mi Dolayısıyla tagyir var burada. Ve yahru cadde bak eve girmiş olanlar. Mişal ev dedim ben başka şey de olabilir. Onlar çıkarlar hükümden. Ve bedelil ba'd. Bedeli ba'd da nedir? Yine aynı şekilde beyanı tagyirdir. Ayetten mişal veriyor. Nahu. Bismillah. Velillahi alennâti hüccül beyti men istedâ'a ileyhi sebilâ. Velillahi alennâti hüccül beyti. İnsanlar üzerine vaciptir. Yani fardır. Ne beyti beytullahı hac etmek, yani hac yapmak insanlar üzerine fardır. Ayetin bu kısmına alacak olsanız, bütün insanların zengin olsun, fakir olsun, hepçinin hac etmesi fardır demeniz gerekir. Ama ne yapıyor? İnsanlardan bedel. Menitata ile ibiila. O bir hac etmeye, yani haddül beyte, hac yapmaya güç yetirenlere fardır. Ne oldu şimdi bu bedeli bağlı oldu değil mi insanlardan bir kısmını ki onlar kim güç yetirenler yani zenginler işte bu beyanı takdir oldu yoksa bütün insanlara farz olması gerekirdi. Ruhalem enhardil ashya bu saydığımız şeyler tak sistem başladık taksisten sistem başladık şartı koyduk sıfatı koyduk bedeli bağlı koyduk öyle değil mi gayeyi koyduk işte bu saydıklarımız ne beyanı takdir bunlar beyanı takdirden sayılırlar. Niçin? Şimdi bakınız. Beyanı tahhir nedir? Şudur. Ha nedir beyanı tahhir yapan? Beyanı tahhir yapanlar nelerdir? Hemen başladı. İlahirih geldi buraya kadar. Bu nedir? Hasırdır. Bunlardır. Başka yok demektir. Öyle midir hakikaten? Yok öyle değil. Başka tahhir yapan şeyler var. E peki niye hasır yaptık o zaman bunlardır diyerek onu söylüyor bize şimdi. Diyor ki: "Ve alamenne hadihi'l eşya inma beyani takrir. Bu sayılan şeyler beyanı takrirdendir. Niçin li'tiradi tagyiriha? Bu sayılanların takhir etmeşi düzenli olduğu için. Ne demek? Nerede varsa bu işi yapar. Başka bir şey yapmaz. Beyanı takhir yapar. Bu saydıklarımızın hepsi. şah. Ve illa eğer bunlar muttarit olmasaydı, düzenli olarak bu vazifeyi görmeselerdi, Fela hasraffiha o zaman bu saydıklarımıza hasır olmazdı niye olmazdı Çünkü licudi hagirin gayriha bunlardan başka da muhagir var beyanı takhir yapan var ne gibi mesela bir misal veriyor Kelat fi attıf gibi mesela ama attı her yerde beyan takhir yapar mı yok bazen ama bu saydıklarımız her yerde düzenli olarak ne yaparlar beyanı takir yaparlar Muttarittir yani Kelat ve meselen, fiil nihu, kadıye konu muvakhir bu atıp bazen muvakhir olur, bazen muvakhir olur. Ne gibi? Kemaydağa kal, bir adam diyor, ente talikun in de kalitidara, devam ediyor sözü. Vabdi hurun, in kellemte falanın, Allah Bir adam karısına ente talikun, Allah deşe talak vakı olur mu? Olmaz. Talak vakı olur mu? olmaz. İnşallah Allah dilerse bolsun. Sen Allah'ın dileyip dilemediğini nereden bileceksin? Dolayısıyla şek ile hüküm verilmez ve talak vakı olmaz. Oldu mu? Ha. Şimdi burada konuşan kişi "Ente talikun" diyor karısına önce. Öyle değil mi? "Ente talikun" in de "Hatiddara." Bunu şöyle dedi. Ondan sonra ne dedi? Ondan sonra abdi i hurrun in kellemte fulanen kölem hürdür falanla konuşursan dedi inşallah ekledi. Nereye ekledi inşallah? Matufa atfedilene. Burada iki cümle var. Vav ile birbirine atfedilmiştir. İkinci cümlenin sonuna da inşallah getirilmiştir. Birinci cümle hangi şenet-i talikun dara Ve abdi i hurrun in kellemte fulanen O ikinci cümledir. Ve vav ile atfedilmiştir geriye. Ve ikinci cümlenin sonuna ne getirildi? İnşaallah getirildi. Dolayısıyla bunun köleci hiçbir şekilde hür olmaz. İptal eder inşaallah gerideki hükmü. Tamam. Evet. Daha doğrusu vakıf olamadığımızdan dolayı Mevla Teala'nın dilemesine hükmü tahyir eder. İptal demeyelim. Mugayyir getirdi onu çünkü buraya. Söylüyorum zaten. Feynat ve şartı yetişsaniye İkinci şartı atfetme yani ve Abdi Horun <gülüyor> inklem tefulen inşallah allula birinincye baddemkahha <gülüyor> el istisna istisna ona lahik olduktan sonra istisna dediği nedir İnşallahtır muha girun nehopk mi şartı yetil ula birinci şartı yin hükmünü atmıştır değiştirmiştir Birincide hüküm şarta bağlanmıştı öyle değil mi eve girmesi durumunda kadın boş olacaktı artık eve girse de boş olmayacaktır fakat iptal iptal konusunda onu değiştirmiştir. Kama sürprabı hefi telhis el jami' de açıklandığı gibi. Bunu burada bırakalım inşallah. Çünkü bir konuya giriyor. Başlıktır o, uzun bir konu. Burada da aynı durum söz konusu ama sayfanın sonuna kadar inşallah geliriz. Rehile müfviydati olan kadın. Müfevvita kimdir? Damadı okuyoruz şimdi. Ve yebikesil vavi Vav'ın kesresiyle Men kimdir müfevvita olan kadın? Men bir kadındır ki Fevvadat Emraha İşini bıraktı. İşini verdi yani. Kime verdi? İla veliyyeha. Veli işine bıraktı işini. Ve zevveceha Veli işi de onu evlendirdi bu kadını mehir. Mehirsiz evlendirdi. Akitte mehir koymadan evlendirdi. Bu kadına müfevvada denilir. Müfevvada olursa vavun fethasıyla bilamehin ve bi fethiha vavun fethiyle ne demektir? Ben bir kadın ki fevvathaha veliha ile zevci. Kocası onun işini, keşke şey, estağfurullah. Velisi onun işini kocasına bıraktı demektir. Kocası da onu nasıl nikahladı kendine? Mehirsiz bilamehrin, mehirsiz nikahladı. Summe tarada ya ala Akitten sonra o veli bir miktar üzerine ne yaptı? O koca ile anlaştı. Heh, i̇şte bu müfreviza üzerine müfreviza için vardır ne? leha badel akdi. Akitten sonra kendisi için farz edilen takdir edilen miktar vardır. Hangi durumda in hale biha? Kocası ona zifaf yapa, zifafta ilişkide bulunursa akitten sonra mata anha veya kocası ölerek kadından ayrılmış olursa zevcuha Kedafi eteril mutun metinlerin çoğunda ibare böyledir. Demek ki veli için evlendirdiği biz genelde müfevvida olarak alıyoruz bunu usulde de öyle alıyoruz biliyorsunuz. Velinin mehirsiz olarak yani bir yetişkin kız veli için'e beni evlendir, evlendirme yetkisini ona veriyor. O da ne yapıyor? Gidiyor mehirsiz onu evlendiriyor. Akit bittikten sonra da tutuyor, evlendirdiği erkekle mehir miktarı konusunda anlaşıyor. Bir rakam ortaya koyuyorlar. Bu akitten sonra evlenen, evlenmiş olduğu adam bu kadına ilişkide bulunduktan son bulunursa ne lazım gelir mehir olarak? Konuştuklara rakam lazım gelir. Rızalaştıkları rakam lazım gelir. İndakale bir ha veya ölüm gerçekleşirse aralarında. Kedafi ekteril mutun ve şuur ve. Yakup Paşa, Yakup Paşa diyor ki, lakin zahira Yakup Paşa'nın kıssası meşhurdur. Paşadır bu hakikaten Osmanlı ordusunda. Paşa bildiğiniz paşa. Ama büyük bir alim. Niye alim oldu? Derler ki bunun alim olmak gerekçesini anlatırken tabi sonradan o durumdan çıkmıştır da alim olduktan sonra insanlar alimlere hürmet ediyor. Ben paşayı bana etmiyorlar. Ben de alim olacağım diyor. Okuyup alim oluyor. Peki ve kale Yakup Paşa işte o Yakup Paşa diyor ki: "Lakin zahire, fakat zahir şudur. Enel mes'elata, inel mes'elata ala fi meftiha. Eyden kadının ölmeşi durumunda da mes'ele aynı bu hal üceredir Halbuki metinde verilenmiş hali ne idi?" Metinde verilenmiş hala mate azzewcu anha idi öyle değil mi? Koca öler ölüyor. Kadın değil. Yakup Paşa diyor ki ya kadın da ölse hüküm aynıdır. Varislerine gider netice itibariyle. Değil mi? Mehir kime gidecektir? O razı oldukları mehir ölen kadının varislerine gidecektir. Fi mevciha eydan KEMASUR صرح به في بعض bazı kitaplarda bu açıkça beyan edilmiştir böyle olduğu. Şimdi rahim kılan yucabe anhu. Buna cevap verilmesi mümkün. Neye cevap verilmesi? E mültekanın metninde ne var? Ma an ha var. Sadece adamın ölmeşi var. Kadının ölmeşinden bahis yok. Yoksa da ona şöyle cevap veririz diyoruz. Yakup Paşa böyledir diyor. Doğrudur söylediği. Hatta bazı metinlerde var diyor. O da doğrudur. Peki burada niye yok? Niye yoğun cevabını şöyle verebiliriz diyor. Bir kevni matmahin nazar. Göz dikilen yer. Burada göz dikilen yerin olması ne olması? Yani bakışı nazarı attığımız bizim burada nedir? şudur kadın için koca üzerine ne vacip olur onu beyan etmeye çalışıyoruz biz kadının lehine kocanın aleyhine ne vacip olur onu anlatmaya çalışıyoruz onu anlatmaya çalışıyorsak kimin ölmesi lazım adamın ölmesi lazım ki kadına şu vacip oldu diyelim Bizim yani nazarı itibar aldığımız, dikkatimizi yönelttiğimiz nokta burası. La beyane nasibü vereseti ha min mehriha. Kadının var kadının mehrinden payı nedir? Gözümüzü ona dikmedik ki onu anlatalım. Kadının ölümünden bahsedelim. Etmedik diye kadın ölçü hüküm değişmeyecek. Aynıdır. Ama e, İbrahim Halebi'nin metinde sadece erkekten bahsedip kadının ölümünden bahsetmemesinin gerekçesi budur. Oldu mu? Burada anlatılmak istenen kadın mehir olarak koca ölecek olsa ne alır? Ne vacip olur? Onu anlatıyoruz biz. Yoksa kadın öldükten sonra var işlerin payı nedir? Ne değildir? Ondan bahsetmiyoruz. Konumuzda değil. Tedebbar. Ve keza İza faradahu el hakim Ve keza aynıdır. İza faradahu mehri takdir etse kim el hakimu hakim. Böyle bir akit yapıldı. Mehri kim takdir etti? Yani müfavvize olan kadından bahsediyoruz. E, koca ile, söyleyin, veliçi arada anlaşıp bir rakam koymadılar. O rakamı kim koydu? Hakim koydu. Hakim koysa da böyledir, o hakimin koyduğu geçerlidir. Badel akı akitten sonra, kame, hakimin takdiri kaim olur. makame kame, fardihima, o koca ile velinin takdir ettiği miktar neyse onun yerine kaim olur. Ve mutatu aynı mesele mufazda için mağfurda demiştik takdir edilen vardır rakitten sonra veya hutta ne vardır ve değil bu ev olacak ev el mutatu veya da muta vardır hangi durumda intallaka kablet duhul. ha böyle bir nikah yapıldı adam kadına ilişkide bulunmadan onu boşayacak olsa muta gerekir bak şimdi muta gerekir diyor halbuki bir önceki bir önceki dediğim aynı konuda ilişki olduktan sonra ne gerekiyordu? Akitten sonra takdir ettikleri miktar mehir olarak gerekiyor. Ha demek ki mehir var. Mehrin olması durumunda yani mehir misil yok yukarıda. O takdir edilen miktar var. Dolayısıyla bir mehir var. Miktarı belli bir mehir var. O zaman kabletli hul boşuyacak olsa insanın aklına ilk gelen nedir? Onun yarısı. Öyle değil mi? Hani normalde akitte mehir koysalardı akitte mehir koysalardı Ondan sonra akitten sonra karı koca arasında ilişki olsa o mehrin tamamı. İlişki olmadan adam kadını boşayacak olsa mehrin yarısı demiyor muydu? Bak mehrin yarısı konulan mehrin yarısı. müşemmanın yarısı yani nısfül müsemman. E burada niye öyle demiyoruz? Niye nısfü makuddire demiyoruz? Akitten sonra takdir edilen rakamın yarısı değil. Niye demiyoruz? Söylüyor onu. Ve la Bu takdir edilen miktar yarılanmaz. Burada yarılanmaz. Akitten sonra takdir edilen miktar yarılanmaz. Kabdel-i hul durumunda. Neden? Lenne sebebe mahsusun bil mafruz fil akdi bin nasi. Çünkü diyor lenne sebebe, sebebe sebep yarılanmanın sebebi. O mehrin miktarı belli olan mehrin yarısının gerekli olmasının sebebi mahsusun bil mafruz fil akdi. Akitte takdir edilene mahsustur. Akitte takdir edilen ha Bin nafs ile böyledir ve huwa kawlu taala Bismillah. Fa Bunu demiştik değil mi geride? Fa nusfu Takdir et, ettiğiniz miktar, takdir ettiğiniz miktarın yarısı ne zaman kaplet duhul adam karısını boşarsa, ilişkiden önce boşarsa, nikah yaptı, ilişkide bulunmadı, boşadı ve akitte de bir mehir koymuştu. Ayet ona mahsustur. Halbuki orada akitte mehir kondu mu? Konmadı. Mehir ne zaman kondu? Rakam olarak ne zaman kondu? Akitten sonra rızalarıyla bir rakam kondu. O yarılanmaz. Ayetin kapsamına girmez diyor. Vel-mefrud, <gülüyor> bahahu akitten sonra takdir edilen, reyfe <gülüyor> manahu, akitte takdir edilenin manasında değildir. Nas sadece akitte takdir edileni içeriyor. Ben de bir Yusuf'a, bu Yusuf'a göre laha nısfu da öyle olacak orası ha. Tamam? Laha <gülüyor> ibare doğru doğru yazılmış da Laha ta ileriye bağlı onun için şaşırmayın. Ve bir Yusuf ve bu Yusufa göre Laha bu kadın için vardır ne nısfu mafurudur. Akitten sonra takdir edilenin yarısı vardır diyecek. Şimdi Laha'dan itibaren devam edelim. Fi kavlihi evvel. Ebu Yusuf'un birinci görüşü budur. Kemasurrih habihi fi aksaril mu'tabarat eserlerin çoğunda açıkça böyle beyan edilmiştir. Fel evla evla olan en yakula ve an Ebi Yusufa çünkü evvel dediği zaman evvel görüşü dediği zaman bu mezhep görüşü değil. O zaman nedir o? onda bir rivayettir. Rivayeti ifade eden inde değil, andır. Onun için an Ebi Yusuf demeliydi. Inde değil. Halbuki metinde ne dedi? Inde Ebi Yusuf'e dedi. Kemal Ayafa. Ne vardır? la kadın için nısfü mafurida. Bak, o ne yaptı? Tıpkı akdin akitte mehir dildiği zaman kaplet tuhul boşamada nasıl ki akitte zikredilen mehrin yarısı lazım gelir diyorsak akitten sonra da takdir yapılacak olsa kable boşama gerçekleşecek olursa yine nısfu mafruda diyor. Takdir edilen mehrin yarısı muta değil. Oldu mu? Ba'del akde, akitten sonra takdir edilen. Ve kavlu Şafii İmam Şafii'nin görüşü de budur. Yelen hu sara mafruzan Dolayısıyla mehir mefruz oldu ya takdir edilmiş oldu. Öyleyse feytanaveluha nas biraz önce okumuş olduğumuz fe <gülüyor> nusfumafarattum takdir edilenin yarısı bu ifade ayetteki bunu da kapsar diyor İmam Ebu Yusuf ve Şafii. Rahimehullah. Bitti. Ve inzade. Şimdi mehirle ilgili başka bir konu başlıyor. Ve inzade ezzevcu mehriha. Koca kadının mehrinde ziyade yaptı. Normalde akli yaptılar. Mehir dedi ki misal 50 gram altındır. Bitti akit. Akitten sonra koca diyor ki 10 gram altın daha sana. Ziyade yaptı şimdi. 10 gram daha ziyade yaptı. Badel akli akitten sonra lecimet ey vecebet, ez ziyade tuvalet zevci o ziyade koca üzerine vaciptir. Onu da kadına verecek. Niye? لِقَوْلِهِ Taala. Çünkü Mevla Teala buyuruyor Bismillah. وَلَا جُنَاهَا لَيْكُ فِي bihi تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ Bak o feriza akitte konuşulan mehir demektir. Feriza mehirdir biliyorsunuz. Akitte konuşulan o mehir. O akitte konuşulan mehirden sonra aranızda rız rızalaşarak koymuş olduğunuzda sizin üzerinize bir günah yoktur. Yani bunu yapabilirsiniz. E yaptı adam. O zaman ödeşin. Yani akitten sonra ziyade yaptıysa ödeşin. Ama bunun üzerinde biraz konuşulması lazım, konuşacak. Ve katara ya bir ziyadeti bak ziyadeye razı oldular, rızalaştılar. Dolayısıyla adama vacip oldu bu diyor. Kılıfelli Cüfer, İmam Cüfer muhalefet ediyor. Fetva bu değil tabi. Fetva biraz önce verdiğimizdir. Ama İmam Cüfer'in söylediği yapanı, yabana atılacak bir şey değil. Bakınız ne diyor? Reyna hu yaqul İmam Cüfer diyor ki hiye bu ziyade var ya. Mehir 50 gram da, ondan sonra on daha ziyade etti koca. O ziyade hibetün muktedetün. İptidai bir hibedir. Yeniden kadına bir şeyi bağışlamaktır bu. Ha. O zaman hibeye bakmak lazım. Hibenin şartı neydi? Hibe teslim mobil kadın, kadının teslim almasıyla tamam olur. Adam deşe ki bir içine, ben sana şu rahle ben mesela ben diyorum ki ben sana bu rahleyi hibe ettim. Şimdi bu rahle onun oldu mu? Hibe daha tamam olmadı ki onun olsun. Ne zaman onun olur? Teslim edersem kabul ettim der. Teslim alırsa teslim aldığında hibe tamam olur. Dolayısıyla imamcıfer diyor ki. Bu ziyade de hibe-i mübdede edir. Dolayısıyla kabul yeterli değil. Ya yani ne lazım? Teslim alması lazım ki tamam olsun. Yoksa tamam olmaz. İnkabazat ha, bak onu söylüyor hemen. İnkabazat ha, kadın bu ziyadeyi teslim alırsa o zaman sahhat, ziyade sahih olur. Ve illa teslim almazsa fela, ziyade sahih olmaz diyor. Ve ve kavlu şafi'i, imam şafi'nin görüşü de budur. Ve teskutu, Eytilke ziyadeti, bu ziyade düşer. Ne ile? Kable duhul. Duhulden önce boşamasıyla. Böyle şeyin tahakkuku çok zor ama olacak olsa böyle olur. Nasıl? Adam kadını biraz önce verdiğimiz misaldeki gibi 50 gram altını mehir koyarak nikahladı. Nikah bitti, daha henüz oradan kalkmadan ben tasvir ediyorum. Önemli olan ilişkiden önce. Ne zamansa yani. Ama tasviri böyle yapıyorum. Kalkmadan Ali cenaplıkta bulundu damat efendi. 10 gram altında ziyade ettim dediği. 10 gram daha dedi. Ette 60 gram yani. Böyle diyen bu damat daha henüz gelin hanımla aralarında zifaf olmadan kadını boşadı. Ne verecek mehir? Şimdi mehir zikredilmişti 50 gram. Onun yarısını zaten verecek. Hakitte mehir varsa nasıl müsemma kable duhul boşadığı için. O ziyadenin de yarısını verecek mi? Hayır düşer diyor. Oldu mu? ve tasqutu ay etilke ziyadatu bi't talaqi qabla'd duhul. İş önce de ne o ziyadenin tamamı düşer. Yarısı gitmez yani. Ancak tarafein bu i̇mam Azam ve İmam Muhammed'e göredir. Lenne kullu ma'lem yusamma bil akdi. Çünkü akitte zikredilmeyen her şey yuptiluhu onu iptal eder ne, talaqu kabul duhul. Duhuldan önceki talak onu iptal eder. Kural budur diyor. Onun için düşer. Ama Yusuf'a, Ebu Yusuf'a Yusuf göre ise... ...fî kavlihil mercu'i ileyhi... ...dönmüş olduğu görüşünde... ...ki yine e'inde bi Yusuf dedi... ...demek ki mezhep görüşü bunu yaptı... ...ve', ve kavlül imetit selase... ...diğer üç mezhep imamının görüşü de budur... ...ne diyor... ...tetenas safu ez ziyadetü... ...o ziyadede yar yarılanır... ...yani verdiğimiz misale göre... ...50 gram altın koymuştu... ...kaplettikul boşadı... ...onun 25'ini verecek... Ziyade olarak da ne yapmıştı? 10 gram altın yapmıştı. Onun da beşini verecek. 30 gram altın alacak kadın mesela. Ve in habu bitti. Ziyade meseleşi bu. Ve in hattat el elmehri. Ve in hattat kadın düşürecek olursa. Bak daha dikkatli kesildiniz şimdi. Niye? Menfaati size dokunuyor bunun. Demin zararı dokunuyordu size. O kadar dikkatli değildiniz. Şimdi daha bir dikkatli oldunuz. Ne diyor? Reynhattat anhu kadın e, kocadan düşürüyor. Neden? Minel mehri kadın kocanın mehrinden düşürüyor. Ne kadar düşürüyor? Eyinhattat elmeretu mehra elmaqud alayhi maqud alayi akitte üzerine akit yapılan mehir miktarından kadın düşürüyor. Neyi? Bağdan evküllen. Bir kısmını veya tamamını fark etmez, kişi de olabilir. Bir kısmını veya tamamını düşürüyor. Anic Kocadan sahha el hattu. Bu düşürmeşi nedir? der? Sahittir. Ve burada önemli bir nokta daha var. Bu hibe falan değildir. Bu düşürme sahihtir. Bu kendine ait olan bir hakkı düşürmeşidir. Bunun adı fıkıh'ta ıskattır. Iskat, ıskat. Bunun özelliği ne? Hibe gibi değil bu. Iskattır demek, ıskat ettiği anda düşer gider. Bitti o iş. Ben vazgeçtim. Yok öyle bir şey. Oldu mu? Iskat o demektir ha. Hatta ve hatta ıskatın özelliği fıkıhta nedir? Bütün kitaplarda öyledir. diyor. bir reddi. Karşı tarafın reddiyle de reddedilmiş olmaz. Kadın adama dese ki, senin bana mehir olarak koyduğun 50 gram altını ben senden düşürdüm dese. Adam da dese ki, ben kabul etmiyorum. Vereceğim onu dese. O gene düşmüştür. Oldu mu? La bir reddi o demektir. Yani onun hattını, ıskatını reddetse de reddedilmiş olmaz. O düşmüştür. Ha verecekse cebinden vereceği yeri bir ayrı bir şeydir o. Mehir değil o artık. Bağıştır o hanımına. Sahhe'l hattu neden liyennel mehre hakkuhâ çünkü mehir hakkıdır. Ve hatt yulâki hakkahâ. Bu düşürme nedir? Kendi hakkına bitişmiştir. Dolayısıyla geçerlidir. Bak. Ve illem yakbel Kadının o düşürmesini koca kabul etmese de düşer. Biraz önce söylediğimdir Ezzevcu, Bir kılıfı ziyade ziyade öyle değil ha. Fakat kocanın ziyadeyi mutlaka kabul etmesi gerekiyor film akit meclisinde Niçin? Li sahati o ziyadenin sahi olması için. Ve la ha beredhi. la, yertet, la bak bu ziyadeyle alakalı. Ve alakalı. E, ile alakalı? Hat ile alakalı. Kadının mehri ile alakalı. La yerteddu ha. Kadının düşürmeşi ne olmaz? Geri çevrilmiş olmaz. Ne ile bir reddihi? Kocanın reddetmeşiyle reddedilmiş olmaz. O düştü, ıskattır çünkü. O bir mesele kapanmıştır. Ve daha hala halvet meşeleşine giriyor. Bu oldukça uzun. Arka sayfa bir derse sığdıralım onu da bölmeyelim onu. Peki. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Malum önümüzdeki hafta ay tatilidir. Önümüzdeki hafta ders yok. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz.